Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. Allah'a hamdolsun ki tekrar Ramazan-ı Şerife yaklaştırmış bulunduk. Tabii ki Ramazan gelince oruç, teravih, sadaka-i fitr, zekat gibi meseleler gündeme geliyor. Tutayım mı tutmayayım mı diyenler başlıyor. Tutmasam ne yapacağım diyenler başlıyor. Seferde çıkıp da sonra kaza ederim, ederim diyen İşte art niyetli, iyi niyetli falan derken insanlar bayağı bu oruçla imtihan ediliyor. Devlet Teala kaydırmasın oruçlarımızı, teravüllerimizi, ibadetlerimizi maddi manevi, maddi bedeni ibadetlerimizi razı olduğu şekilde ifade etmeyi bizi muvaffak eylesin. Şimdi oruç mülk tekadan ve damat Mecmul Enhur'dan bazı açıklamalarla sizlere fayda çalışacağız. Orucun önce bir tarifi var. Savum. Arapçası savum'dır. Hüve terkül ekli. Savum yani oruç dediğimiz şey ne demektir? Hüve oruç terkül ekli. Yemeği bırakmaktır. Tek etmektir. Daha veşşülbi. içmeyi, bir şey içmeyi. Yemek içmek. Vel vati ve vati cinsi münasebet demektir. Bunu tek etmektir. Demek ki bu iş terkle başlıyor. Kendini bu gıdalardan, ihtiyaç maddelerinden, şehvet meselesinden uzak tutmaktır. Allah için kendini tutmaktır. Mine'l-Fecri ilel grup, Fecri Sadık'tan başlıyor. Sabahın gerçek vakti, yani ufkun yayılması itibariyle. Fecri Kazık ilk görülen bir alacalıktır, o kaybolur. Sonra feci sadık gelir, güneşin geldiği, yakınlaştığı itibariyle yavaş yavaş ufukta enlemesini böyle her tarafı kaplamak üzere aydınlamaya başlar. Ona fece sadık diyoruz, imsak diyoruz. İmsak demek kendini tutmak. O saatten itibaren kendini tutmaya başlıyorsun. İlel grup gündüz güneş devam ediyor. Güneşin 23 sesi ufukta tamamen batıncaya kadar. Tabi ufuk deyince kendi bulunduğu yerdeki dağlar, tepeler, o ufuk sayılmaz. Onların ötesindeki hat, ufuk hattıdır. Her beldenin kendine ait bir ufku vardır. Dolayısıyla zaten doğum ve batım yerleri farklı olduğu için her yerde namaz vakti de birkaç dakika oynuyor. Sırayla böyle tüm dünya üzerinde devamlı Allah'a ibadet yapılacak şekilde namaz vakti devam ediyor. Oruç vakti devam ediyor. Mâ niyetin min ehlihi. Bak burada niyet. ibadetlerde yani diğer mahlukattan ayrılmak için veya kafirlerden ayrılmak için yani mükellef olan kişinin diğerlerinden farkı olmazsın için sen bak niyeti de şart koşuyor. Niyet olması lazım ki ibadet olsun. Niyet olmadan astırsan teriz olur. Bunu çok kimse yapıyor. Ya e mesela bir affedersiniz bir hayvanı bir yere bağlasan ona yiyecek bir şey vermesen o da oruç tutmuş gibi oluyor zahirde. Piş şey yemişmiş. Işte. Bu değil. Sır kuru kuru aç durmak kendini tutmak değildir bu. Niyetle beraber Allah için oruç niyetiyle. Min ehliyende de niyet ehlinden, akıl bali Müslüman kişidir. Çocuklara farz değil, hayızlara farz değil, bahay, ehil değil o anda. Nifas olan, doğus olan kadına farz değil. Demek ki ehliyet nedir? Edasının şartıdır. İbadetin vücubu var, edası var. Vacip oluyor üzerine mesela. Hayızlı kadına bu vacip oluyor ama edası Yasak. Haricilerin, yani ehlisetten ayrılmış sapmışların bugün Bayan'dır denen profesör, bunların şeyini izliyor sanki. Kaizli kadın oruç tutacak diyor. Hayır. Efendim sadece bunu Ayşe Validemiz vasıtasıyla birçok açı evde Kadınların dini noksan, aklı noksan rivayeti de işte. Namazlarını, oruçlarını bırakmazlar mı diyor orada. Evet, öyle diyor. Dolayısıyla bu da bak dininin noksanlığıdır diyor. Ne olacak? Gün geçtikten sonra uhar, ayetine göre başka zamanlarda temizlendiği zaman Ramazan haricinde onu kazanacak. O kadınlara noksanlık değildir o. Kadınlar için lazım bir şeymiş ki demek Cenab-ı Hak onu yarattı. Kadınların o hali olmasa kadın doğramaz. Doğramayınca biz nereye gelecek dünyaya? Cenab-ı Hak bunu böyle yaptı. O yüzden kadınların kıymeti büyüktür. Oradan noksanlık alışılmaz. böyle icap ediyor Dolayısıyla hikmeti ilahidir. O haizliyken, nifaslı olsayken Oruç tutmaz, namaz kılmaz. Namazları kaza etmeyecek, oruçları kaza edecek. Sakın aldanmayın. Bak, üzerine vacip oluyor. Ancak edasının engeli var. O engeli kalması lazım. ve <töksetz Maker> Ehil kimdir? Müslüman. Müslümandır. İmanı tam olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh. İman her iki tarafını Allah'tan ve Resulü'nden gelen şeylerin tamamını kabullenmek Allah'tan başka ilah yok. Onun hükümleri tamamdır, tamdır kabuldür. Muhammed Mustafa'nın onun eksidir, Onun da getirdikleri kabuldür. Demektir. E böyle olmadan o sıra iman bir şey yaramaz ki. İman sayılmaz o. İman da altı maddesi vardır. Altı maddeyi Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere öyledikten sonra dirilmeye kaza ve kadere inanmayan adamın imanı iman sayılmaz. Yani kaderi inkar etmeye çalışanların İmanı iman değildir. Noksandır. Allah muhafaza belki de hiçbir şey yaramaz. Demek Müslüman olacak ki ondan sonra ibadet bir iş arasın. Akıl. Buluğa ermiş olacak. Buluğa ermeden farz olmuyor. Ancak buluğa yanaşmış 12-13 yaşında çocukların mutlaka tutması lazım. Namaz kılması lazım. Alıştırılması lazım ki sonradan yapmazlar. Tembellik olur. Bir sürü ağır, zor, yorgun işler yapıyorlar. Top peşine koşuyorlar sıkıntılı yarışlar, çalışmalar değişikliği şey yapıyorlar ondan yorulmuyorlar nefsin hoşuna gidiyor ama namaz, oruç, ibadet insana zor geliyor bu zorluğun aşılması için büyüklerin çocukları alıştırması lazım bilhassa sabah namazı yatsı namazı çok mühimdir değil münafıklara bu iş ağır gelir bu münafık huyundan uzak duralım beş vakit namazımızı cemaatle kılalım inşallah demek ki Müslüman olacak akıl akıllı olsun ki ona teklif geliyor. Dahir, min ve nifas. Bak şartlar görüyor musunuz? Hayız ve nifastan temiz olması lazım temizlenmiş olması lazım. Temizlemiş olması lazım. Bunu olan kişi oruç tutabilir. O yıkanmakla geçiyor. Hayız yıkanmakla geçmiyor. Onun kanının temizlenmesi lazım, bitmesi lazım. Nifas da geçmesi lazım. O yüzden Oruçlu olan, şunu e, olan bir adam niyetini yapar, yemeğini yer, ağzını çalkalar, yemeğini yer, niyetini yapar. Vakit varsa yıkanır o anda değilse imsaktan sonra da yıkanabilir. Esramu Ramadhan, Ramazan orucu. Şimdi oruç genel mağın itibariyle budur. Bu tarifin içine bütün oruçlar giriyor. Ancak bizim konumuz Ramazan orucudur. Esramu Ramadhan, Ramazan ayının orucu nedir? Feridatun farzdı neden nikabli itales nazarıyla kutibe aleykumussiyamu kemaa kutibe leniz nikablikum lahizim tetekuzunuz oruç evvelkü metlerde yazıldığı gibi farzıldığı gibi size de farz edildi demek ki evvelkü metlerinde orucu vardı ama o hainler orucu ilave yaptılar noksanlık yaptılar şartları riayet etmediler orucu ve diğer ibadetleri dini bozdular cenab-ı biz sonraki peygamberler tabii ki dinleri kaldırdı, kaldı. Nesetti? setti. En son Rönesans'a göndererek bütün eskilerini reddetti, iptal etti, neshet etti. Bundan sonra tı kıyamete kadar İslam'ın hükmü geçerlidir. Demek ki Ramazan ayı orucu farzdır. Ayetle sabit. Ayeti inkardan kâfir olmak zaten e, icma da aynı şekilde üzerine bunun ittifak olmuş. Haşr suresinde bunu beyan ediyor. Dolayısıyla delille bu sabittir. Kim üzerine farzdır bu Ramazan orucu? Ala küllü müslümin mükellefi. Mükellef olan, akıl bali olan ve Müslüman olan herkes, herkes üzerine bu iş farzdır. İsterse kadın olsun, isterse erkek olsun, isterse esir olsun, ne olsun, ne oldu? Demek ki o Müslümandır, mükelleftir. Köle de olsa bir Müslüman, orucu tutması farzdır. Evet. Evet. Ramazan kelimesinde de tat bir şey var. Sıcaklık, sıkıntı ve manası var. Çünkü ilk orucu farz olduğu zaman ne oldu? Ramazan ayı o sıcak günlere şiddetli sıcak günlerine rast gelmiş. O yüzden Ramazan ayı olarak hem de sıcak sıkıntı manası ifade eden bir kelimeyle bu iade ediliyor. Zaten şimdi görüyorsunuz artık Ağustos Temmuz Ağustos aylarında tam sıcak günlerde Ramazan-ı Şerif bizi karşılıyor inşallah. allah Teala kolaylık eder. Mutlaka Alıştır, korkmayın. Bunları senede tutanlar var. Yani yaşı 75-80'e gelenler iki defa bu işi devirmiş oluyorlar. İki defa bütün sene boyunca oruç tutmuş oluyorlar. Bu da bir güzel bir imtihandır. Yani her ay, senenin her ayı, her günü kişi 37 sene falan geçtiği zaman 40 yaşında sen için Senenin her ayı, her günü oruç tutmuş oluyor sanki. Eda ve kazan. Eda de Ramazan eda edilmesi farzdır eda yani vaktinde temettür. Ekâdâen kazâ da nedir? Vaktini kaçırırsa, o gün tutamazsa ertesi gün eee oruç Ramazan'dan sonraki günlerde kaçırdığı miktarı kaza etmesi de farzdır. Neden? Çünkü atelmede fâidatün min eyyâin ukhar. Ramazan'dan başka günlerde tutamadığın miktarı tutar diyor. Edası çünkü hemen şeyle mümkün şahra sizden kim bu ayı müşahede ederse Şevval ayının son günü akşam güneş batınca Ramazan giriyor. İşte o güneş battıktan sonra kim akıllı başında, akıl bali Müslüman ise aklı başındaysa Ramazan ayına kavuşmuş olduğu Sabahtan, imsaktan itibaren oruç tutması lazım. Demek ki Ramazan orucu kazası da edası da farzdır. Ve Menzur Samül Menzur yani adanmış oruçlar. Adammış. Adam demiş. Allah için şu işim olsa şurada oruç tutacağım demiş. Vel tu keffarat oruçları yani yemin yaptı, yemini bozdu. Üç gün oruç tutacak. Veya başka bir yemin yaptı hanım üzerine. Veya ne bileyim işte boşanma üzere boşanma üzere veya İran'dayken av avlamış. Orada kurmak kesmesi gereken parası yoksa oruç tutması gerekiyor. Bu kefaret oruçları da ise nedir? Adanmış ve kefaretler vacibi vaciptir yani. Üzerine lazımdır. Bunu da edermesi gerekir. Fark değilse bile vaciptir. Vacip amel amelciyetinden farz gibidir. Ve gayri bundan başka, demek ki Ramazan orucundan başkası, e, adanmış oruçlardan başkası ve kefaret oruçlarından başkası nedir? Neflün, nafiledi, sünnetin müstehaptır. İslâmü'l-i <gülüyor> iki tane bayram, bir yüze, sene içinde bir Ramazan bayram günü var, bir de kurban bayram günü var. Bu gün ve i̇yam Teşrik Kurban bayramından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü gün var. Üç gün, üç gün daha var. O üç güne teşrik günleri deniyor. Teşrik demek et kurutma. O zaman kurmak kesiliyor ya. Kurmak kesildiği zaman kurma etlerini Arabistan o taraflarda taşın üzerine sererlermiş. Güneşte kurutulmuş, Güneşte şiddet dolusu. Neredeyse onu pişiriyormuş. Yani şu şekilde onu yerlermiş. O et kurutma günü olduğu için bize de kavurma günleridir. Hani İslam Türkiye'ye gelmiş olsaydı o zaman Osmanlı eczanına gelmiş olsaydı ne oldu o zaman? Sanki belki de et kavurma günü oldu yani. Bizde adet böyle. Onlar da adet güneşte şarkılar. Teşrik günleri ismi deniyor onlara. Üç gün. bu üç gün. Kur'an baramın birinci günü bir gün. Etti dört. Bir de Ramazan baramının birinci günü. Şeva'nın birinci günü oluyor. Bu da etti beş. Bu beş günü de sene içinde oluşturmak haramın haramdı Bunun hakkında neyi? Neyi gelmiştir? Yasak gelmiştir. Ve cüzü eda uramadâne. Bu beş günü oluşturmak yasaktır. Bir adam kalkıp da o beş günde oruç tutacağım dese ada, adak olur ama ne yapması lazım? O beş günün haricindeki günlerden tutması lazım. Ve yecüzü eda-u Ramazan orucunun edası caizdir. Ve nezri, nezir, adak oruçların edası caizdir. Ama hangi nezir? El-Muayyen, Muayyen günde. Haftanın işte diyelim perşembe günü oruç tutmaya adaymış. O günkü oruç, biniyetin minel leyli. Geceden yapılan bir niyetle, imsaktan önce yapılan bir niyetle وَيْلَا مَا قَبْلَ نَصْفُ النهار, ve günün yarısına kadar, saat 12'ye kadar şimdi şu öğlemaz bir de oluyor, bir içerik falan bundan bir saate evveline kadar günün ortasına doğru o yani, قَبْلَ النَّهَارِ diyor, günün ortasından önce niharın yarısından önce, yani demek bir saat evvel ne kadar niyetini unutmuş yapamamış bu zamana kadar niyet yapması sahihte tabii ki yiyecek, içecek bir şey kullanmamış Kalkmış imsak yapmış ama niyetmemiş. Hatırlasa demek ki öğle saat 1'e e, öğleye bir saat kalana kadar saat 12'ye kadar niyetini yapabiliyor. Evet, gün bat, güneş battıktan itibaren başlıyor. Niyet imsak kadar, imsak geçirdin, güneş doğdu geçirdin, öğle namazına bir saat kadar Ramazan orucu ve muayyen günlerde, belli günlerde adamış olduğu bir adak varsa o orucun niyeti yapılabilir. <gülüyor> en doğru fetvada gündüzün ortasında niyet yaparsa olmaz. Ne olmaz? Çünkü artık geri kalan zaman gündüzün, günün azıdır. O azında niyet etmiş oluyor sanki. O zaman günün ekserisi oruçsuz geçmiş gibi oluyor. Belli ekserisi hükmül kül kaydısına göre bir şeyin hükmü ekserisine verilir. Ekserisinde niyet yoksa o günün hiçbirisinde niyet yok demektir. Dolayısıyla bu adamın orucu olmaz. Ama öğleden bir saat evveline kadar unutmuş. O zaman bir saat kalanlıkla yapınca niyetini Geri kalan saatlere bakarsanız mutlaka fazladır. Dolayısıyla günün fazlası oruç niyetiyle geçirdiği için ve hükmek kül kaydısına göre, ekserisinin hükmü tamamını verildiğine göre, o zaman ekserisinde oruçluysa niyetliyse günün tamamında niyetli dierek burada kolaylık yapıldı. Neden? Çünkü razı, zaten Ramazan ayıdır. Başka ne olacak? E, öteki adakta da zaten Maya adaklarında kendi sonunu yapmıştır, Maya'laştırmıştır. Ben o gün tutacağım demiştir. Davetinizle buna karar etmiş yani ha, kaldı yani onun günü geldiği zaman niyet yapmaktı. Onu da işte gündüzün ekserisinde yapmış oluyor. Evet. Ve yasıkı bir mutlakın niyeti yani Ramazan orucuna niyetlerken mutlak Allah ise oruç dese olur. Ve bir niyetin nefli nafile oruç niyeti dese Ramazan'da gene olur. Yani çünkü Ramazandır o başka bir şey olmaz. Niyeti nasıl yaparsın yap, döndü Ramazan olur çünkü. Oradan muayenleşiyor. Ramazan ayının orucu hakkında o gün Ramazan günü tayin etmiştir. Allah Teala böyle tayin etti. Sen onu değiştiremezsin. Mukimsen, sağlamsan, bu senin için Ramazan orucudur. Nafile desen bile yine Ramazandır. Ve yuti sa'me ramadane bi niyyetin vacibin ahara. Biz sahih-i mukim. Sağlam, hasta değil, ve mukim olan kişi seferde değildir. Bu adam Ramazan orucu tutacak, tuttu. Kaza orucum denirse Başka bir oruç vazifli orucu, orucu vardı, adak vardı. Onun niyet etse genelde genel Ramazan olur. Çünkü neden? Ramazan için bu günler tayin etmiştir. Ramazan orucu için o günler tayin etmiştir. Allah Teala onu o güne mayin O gün için onu tutacaktır. Sen onun kendi niyetinle değiştiremesin. Bu usulü kaydıs kuralıdır. Yani o oradaki orucun vakti zarftır. O zarfın içine başka bir şey girmiyor. E, Milyarder milyar estebil. Yani oruzun vakti oruç için miyardır. Miyar demek tam tıpatıp atıp ne kadardır, gün ne kadarsa kadardır. Gündüz yani gün 12 saatsa orucumuz 12 saattir. Gün kısaysa orucumuz daha kısa oluyor. Uzunsa daha uzun olur. Dolayısıyla sevap uzatmak daha fazla oluyor. Yani kutuplara doğru gün ters oluyor. Mesela bazılarında hiç gün patmıyor, bazılarında gün daha çabuk patıyor. Gündüz fazla, gece fazla. Mesela bazı değişiyor. Yazın mesela geceleri uzun, gündüz kısadır o kısa günde olan oruç, kısa bir oruç olmuş oluyor ama gene oruç yerine geliyor. Fakat seyahat bakımından sıcak gündeki gibi değildir. Çünkü sıcak günler uzun. Dolayısıyla oruç vakti miyardır. Onun içine başka bir şey girmez. Namaz vakti öyle değil. Öğle namazının vakti girdiği zaman, hindiye kadar bir sürü vakit var. O vakitte bir sürü namaz kılabilirsin. Herhangi bir namaz kılabilirsin. Ona zarf deniyor Yani o vakit zarf gibidir. Onun içine pek çok şeyleri alıyor. O yüzden namazın farzına niyet mutlaka yapman lazım. E, niyeti Yanlış yaparsan o olmaz. Orada yanlışlık kabul değil. Ama oruçta yanlış yapsın gene Ramazan orucu olur. Çünkü başka bir şey yok. Başka bir şeyin orada olması imkansız. Evet. Lenn len nezril muayyen. Muayyen bir nezir vardı. Diyelim haftanın çaşama günü oruç tutmayı, Şaban ayının 15. günü oruç tutmayı adamış, nezir yapmış. O gün için niyet etmesi... Neye gerekiyor? O adadığı orucun niyetini yapması gerekiyor. Başka bir orucu niyet etse ne olur? Hangi şeyi niyet etse o gün için olur. Neden? Çünkü sen kendi başına o günü muayeneleştiremiyorsun. Senin elin değil ki o. Sen sadece kalkıp gece imzaptan evvel kendi adına o günü tayin etmen lazımdır. etmen lazımdır. Değilse başka bir niyet yaparsan o başka oruc olur. Ramazan'da öyle değil. Ramazan'da niyeti karıştırsan bile gene Ramazan orucu olur. El-nevel marizu evil fihi. Şimdi gelelim hasta ve yolcuya. Hasta ve yolcunun tutmaması ruhsatı vardı. Tutması eftaldir, dayanısa dayıdır. Ama tutmayabilir Yolcu ve hasta bak, zor da kalmasın diye tutmayabilir bilir diye tercih vermiştir. Bu kişi niyet etse vaciben ahara. ya dedi, zaten dedi hastayım ben, dedi. Ramazan orucu bana şart değil ama dedi ben dedi bir kazan vardı, bir adam vardı. Onu tutayım dedi. O vacibe ise, vaka etse niyet ettiği şeyden vakı olur. Dediği düşündüğü niyet neyse o olur. Ve indehuma an Ramazan'a Ama İmameyn'e göre ise bu söz fetva İmameyn'e göre idi. O başka bir inceliğe baktığı için öyle demiştir. İmameyn ise bu Ramazan Ramazandır. Başka bir niyet etmesi doğru olmaz. Hasta da olsa da yolcu da olsa tutabiliyorsa zaten o zaman Ramazan tutsun diyorlar. Madem tutuyorsa demek gücü var diyorlar. Ama bu fetvası çok büyük bir rahmettir. Neden? Çünkü bir adamın üzerinde kefaret olsa. kefaret biliyorsunuz 60 gün. Bir de kazası 61 gün ayrı. 60 gün ne olacak? Peş peşe tutulması lazım. Değil mi? Adam hesabı yanlış yaptı. Ramazan gelmeden evvel 30-60 güne evvel başlayacağına bu takvimlerle ara, ara hicri takvimi karıştırdı. 58 gün evvel başladı. Geldi, gel, tut, tuttu. Hesap bakıyor ki 58 gün oldu. Ramazan'da yarın Ramazan. E ne yapacaksın adam? Ramazan'a tutarsa 2 kaldı. 58 gün orucu boşa gidecek. Kefaret yerine olmayacak yani. E, bu şekilde sıkıntı olacak. Bu adamın halini İmam Azam Efendimiz düşündüğü için buyuruyor ki, o, bu adam sefere çıkar. Hasta olamaz ya. Allah afaki yani semavidir. Kendinde değil. Numaradan hastalık olmaz. Sefer olabilir. Hemen Ramazan ayı girmeden Şeval ayının, e, Şaban ayının içinde son dakikalarında sefere çıkar ve seferde ne yapar? Kefaretini tamamlar. Dönüp geldiği zaman zaten Ramazan e, kefaret bittiği zaman ne yapar? Ramazan avucunu ister. Kaç gün doksansa onu da Ramazan çıktıktan sonra kaza eder. İşte görüyor musun? Bak alimlerimizin itilafı rahmettir. Dört mezdebin itilafı rahmettir. Bunlar böyle bilen bu inceyeni bilen, anlayan alimlere sormak lazım. Kafana göre sen mezhepten alırsan, sapıtırsın. Senin kafan, aklın, mantığın ona ermez. Akılla, mantığla değil. Bu iş hikmetle. O hikmet, allah Teala onlara vermiş onu. Onlar çünkü Ashab-ı Kiram'ı görmüşler ya? Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın göreni görmüşler. Çiçekteni işitmişler, dinleyeni dinlemişler. Onlarda bir hal vardı, bir manevi şey vardı. bunu adam kalkmış, kafasına göre konuşuyor. Nereden aldın bunu? E ben bence böyle, bana göre böyle. Sen kim oluyorsun ya? Senin defterde Yerab'dan malin yok ya. İşte müşterilerin ulemanın sınıfı var. Yeni sınıf var. O yeni sınıfı neresindesin? Son maddesi cahiller diyor. Cahiller kimdir? Kitapların neresinde ne vardır diye bilen ha? Hangi meseleyi nerede bulacağını bilen. Açıp filan kitabın filan yerinde bu mesele vardır diye bilen kişiye cahil diyorlar. Yoksa bizim gibi karacahillere zır cahil denir. Cahil olduğunu bilmem, cahil mürekkep denir. Ya. Adam yani ibadet haberi yok. İmam Azam ne demiş? İmam Şah demiş? Bunlardan haberi yok. Kalkmış ortaya çıkmış. Ben de işaret edeceğim. Kim oluyorsun ya? Sen haddini bil haddini. Ve neflü küllühü yecuzu bir niyetin kable nısfın neher. Gündüzün yarısından evvel yani saat 12 diyelim. Öğle mazından bir saat evvele kadar bütün nafile oruçların niyeti olabilir. Nafilede sınır yok. Sıkıntı yok. Bütün nafileler gündüzün öğle, yani namazının bir saat evveline kadar niyet edilmekle tutulabilir. El-kaddâhu, kaza oruçları, ve nezr mutlak mutlak nezir, yani mutlak nezir demek gününü belirtmemiş. Belir belir Allah için şu işim olursa üç gün oruç tutacağım demiş mesela. Mutlak nezir bu. Ve keffara, kefaretler, şey, o Ramazan orucu bu kefaret olabilir. Ya işte zıhar deniyor böyle bir yani sözle kendini bağlayan şeyler var. Onlarla alakalı, yeminle alakalı şeyler var. Bozulduğu zaman kefaret yerleşiyor. Bu oruçlar <gülüyor> bunlar sahih olmaz. İlla biniyetin muayyenetin minel leyli muayyenetin minel leyli geceden tayin edilen, belirtilen bir niyetle ancak sayılabilir. Bunlar hangisi? Tekrar söyledim. Kaza. Yani kaza oruç tutmak istiyorsun. Ramazan'ın haricinde tabii bunlar. Kaza oruç tutmak istiyorsan mutlak bir nezrin vardı. Adamıştım, Sınır koymamıştın. Bir de kefaretim var mesela diyelim. Bunları tutmak istediğiniz zaman geceden, imsaktan önce niyet lazım. Ki bundan sonra, imsaktan itibaren ben bu günümü şu orucuma tayin ettim demen lazım. O yüzden bunların niyeti imsaktan önce oluyor. Ama Ramazan orucu öyle değil. Ramazan orucu zaten tayin edilmiş. Bunu Allah'ta tayin etmiş sana sormamış. Sen artık koş, yarış, ben de varım de. Ha niyeti imsaktan önce unutursan bu sefer ne yaparsın? Öyle bir saat yapabilirsin ha. Ancak işte arkadaşlar niyeti önceden yapmak daha iyiydi ha. Yani İmsaktan evvel niyetlenmek, sahura kalktığın zaman veya orucu bozduğun zaman, bir evvelki günün orucu bozduğun zaman veya teravihe gittiğiniz zaman falan yarınki orucu da niyet et. Neden? Çünkü imsak girer girmez niyetli olursanız zaten ibadetin tamam günleri, tamam saatleri, tamam cüzleri dahi niyetli olmuş olur. Bu farklı olur, daha güzel olur yani. Yes, butu, biru, Ramazan ayı nasıl başlar burada çok itilaf alıyorsunuz günler yani seneler geçiyor bu itirap çözülmüş değil bu kadar imkan olduğu halde hesapla yapıyoruz diyor yani oturdukları yerden veya Amerikan gemilerinin verdiği haberle onlar şunu tamamlayır. gemilerin seyirlerini deniz olayları ayın hareketini sürekli inceliyorlar onlar borçturmuyor onların derdi başlıyor. onların derdi dünyalık o hesaplardan aktarıyorlar hastathanelere ona göre ay filan saatte, dakikada filan yerdedir, Filan saatte filan yerdedir. Buna göre demek ki bizim ülkemizde de şurada da burada da hesaplar yapılıyor. Hesaba göre gidiliyor ama bu istenen bu değildir. Göz görmesiyle olması lazım aslında. Olmuyorsa hesaba da itibar edilebilir, edilebilir deniyor. Artık biz yani göz görmesiyle görecek durumumuz yok. Çünkü gökyüzü kirlenmiş, ufuk kirlenmiş. Bir ikincisi yüksek yere çıkılması lazım. İtibat olması lazım. Şahitler sağlam olması lazım. Esbutu biru yeti hilalihi. Ramazan hilalini görmekle yani Şaban ayının son günü güneş batar batmaz hilalin görülmesi lazım o sıra. Batmadığım birkaç görülebilir. Battıktan 10-15 dakika içinde de görülebilir. Daha sonra görülse de ona itibar edilmez. Çünkü ilk gören hilal çok çabuk bir şekilde güneşin peşinden batar kaybolur. Yani hilal güneşten sonra yakalmış olması lazım ki yeni gün başlamış olsun. Güneşten önce görürse günün ortasında hilal gördüm diyor. O zaman bir hilali gördüm diyor. Nerede gördün? Efendi o o sayılmaz beyefendi. O eski ayın hilalidir. Yeni ayın hilali güneşin battığı yerden görünen hilaldir. Güneş battıktan sonra görmesi lazım. Güneşin peşinden görmesi lazım. Güneşle beraber batarsa o sayılmaz. Göremezsin onu çünkü. Güneşten sonra kalması lazım. Bu ilk gün 15 dakika 20 dakika falan içinde kapanıyor, bitiyor. Yani. Bu yüzden işte her kesim bölgesinde matla deniyor ona. Ufkunda değişik cihetler olduğu için ay bir tane, dünya bir tane. Ama dünyanın yüzeyi, yüzü varlık değil de Biraz değişik. O değişik şeyler, hareketler bu imtihanları ortaya çıkarıyor. Bu incelikleri ortaya çıkarıyor. Ama böyle ile meşgul olmamızı istiyormuş demek ki. Araştırmamızı istiyor. ilgilenmemiz istiyor. Bu meselelerde iştihat yapılmasını istiyor. Yani gayret yapılmasını istiyor. Ona göre ehli, yetkili, adaletli kişilere bakıp ümmete haber vermesi lazım. Hilafet İşi bu iş yani. İslam birliği işi. Bu olmadığı için bu herkes kendi ülkesinde bir şey yapmaya çalışıyor. Ve esbutu bir üyeti hilali, Ramazan hilali görmekle sabit olur Ramazan. hep ad-i ya da şaban ayını tamamlamakla selasine 30 güne. Şimdi burada ilk dersimizi tamamlayalım. İnşallah diğer bölümüne devam edeceğiz. Ramazan ayının hilali şaban ayıya 30 gün tamamlanacak. Şimdi bu sene şaban 29 gündür. Ama Ramazan, bu sene hayret 30 gün yazmış takımda. Çok sene bakıyorum ben, 29 gün, Türkiye'de 29 gün ya, başka ülkelerde 30 gün. O yüzden bu itilafların kalkması için İslam Birliği şarttır. Türkiye başka telden çalıyor, Suud başka telden, Mısır başka telden, İran hepten başka telden. Bu iş kimseye o illa kendi ülkemde görmem lazım diyor. o da bir ayrı. O yüzden 3-4 türlü bayram, bayram yapılıyor ha. Deli her gün bayram yapın bakalım ne olsun. Allahu Teala bu ümmeti ıslah edersin ıslah bir kuvvet nasıl diyorsun?